Sevgili izleyenler, öfke ve öfke kontrolüyle ilgili olan programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İşte psikolojide Mert Özaydın'la, uzman psikolog Mert Özaydın'la birlikteyiz. Mert Bey, öfkenin kişide yarattığı tepkiler demiştik. Hı hı. Bu tepkileri biraz açalım. Evet, bunlarla alakalı zaten bahsetmiştik. Biraz daha şimdi ayrıntılı inceleyelim bunları. Öfke dediğimiz duygu neydi? İşte vücudu tamamen harekete geçirmeye yönelik bir duygu durumu oluşturuyordu bünyede. E, tabi bu sırada neler oluyor vücutta? İşte kaslar tamamen geriliyor e, harekete geçmek için. İşte kan basıncımız artıyor. Göğüs kafesinde sıkışma hissedebilir kişi bu durumda. E, tıpkı bir panik atak hastasının e, o atak anında hissettiği bir sıkışma gibi. E, bu durumda tabi e, kişi söylediğimiz gibi o andaki duygu durumundan dolayı kendinin çok farkında olamayabiliyor. E, o anda e, sakinleşmesi için biraz zaman tanımamız gerekir kişiye. E, bu e, ortaya çıkan fiziksel tabii ki e, tepkiler. E, onun dışında bir de davranışsal tepkileri var öfkenin. Öfkeli kişi, öfkesini ifade etmek için çeşitli maddeler kullanmaya e, yönelebilir. Öfkesini ifade edemeyen tabii ki bireyler bunlara yönlen, yönlenebiliyor. İşte madde bağımlılığı, sigara tiryakiliği, alkolizm ya da işte diğer uyuşturucu madde madde kullanımları gibi bunlara yöne, yönelebiliyor kişi. Kendine zarar vererek hareketum çalışıyor. Kendine ve karşısındakine zarar verme gibi fiziksel aktivitelerde bulunabiliyor kişiler. bunların tabii ki işte söylediğimiz gibi önüne geçmek için Kişilerin daha az, hem kişilerin hem de kişilerin çevresinde bulunan bireylerin daha az zarar görmesi için öfkenin nasıl ifade edileceğini onlara biraz anlatmamız gerekir. Bu bunların dışında bir de zihinsel süreçler var, zihinsel tepkiler var öfke ile bağlantılı olarak. Bahsettiğimiz gibi kişilerin otomatik düşünceleri ve karşıdaki kişileri atfettikleri zihinsel süreçler oluyor. Nasıl ki? Karşısındaki insan hakkında atıfta bulunuyor kişi. Halbuki öyle bir iletişim kurmadıkları halde karşısındaki kişinin kendisiyle ilgili olumsuz bir şeyler düşündüğünü hissedebilir. Bu da bir zihinsel sonuç, sonuçtur öfkeyle alakalı. Bunların dışında tabii işte duygusal sonuçları var öfkenin ortaya çıkardığı. İşte üzgünlük, yalnızlık, pişmanlık, kahramsarlık, aşağılanmış hissetmek. ...gibi duygusal sonuçlar da ortaya çıkabiliyor e, öfkeyle bağlantılı olarak. Tabii öfke gerçekten ürkütücü sonuçlar da ortaya çıkarabiliyor. Hı -hı. Ben üzüldüm, moralim bozuldu, karşı taraftaki insanlar da üzülsün, onlar da acı çeksinler gibi e, kötülük yapmaya yönelik insanlara kötülük yaparak Hı -hı. rahatlama... Ya da patronumu bana kızdı, benim moralim bozuldu, ona bir şey yapamadım, onu dövemedim, eve geldim çocuğumu, eşimi dövdüm gibi şeyler olabiliyor. Maalesef kesinlikle. Yani burada öfkenin e öncelikle kişinin kendi içinde bunu fark etmesi... Tabii ki bizim kilit noktamız hani buradan sonrası zaten çok değişkenlik gösterebiliyor. Kişi bunu fark ettiği anda bir sonraki tüm senaryoyu değiştirmiş oluyor aslında. Ya bir dakika ben şu anda neye sinirleniyorum gerçekten? Öfkelendiğim şey gerçek mi? Şu anda ben neler hissediyorum ve kime neler hissediyorum? Bunların cevaplarını kişi bulabildiği zaman söylediğim gibi tüm akışı değiştirebiliyor. Ama hiç farkında olmadan işte ekranın tamamen karardığı ve sadece işte belli bir yere odaklandığı gibi düşünelim o öfke anını. Her yer karartı içindedir. Ve gördüğü şey tek bir tanedir. Ona başka hiçbir şey gösteremeyiz biz o sırada. Gördüğü şey tek birdir. Ve onu, o haklıdır. O öfkesini yaşamalıdır o anda. İşte bu da diğer senaryo. İki tane farklı uç nokta. Burada kişinin kendi farkındalığı çok önemli. Daha sonrasında da işte öfkeyi nasıl ortaya çıkardı? İşte sizin bahsettiğiniz gibi direkt hani bir karşı cevap olarak mı? Hani bana böyle yaptı, ben de ona aynısını yapayım ya da daha fazlasını yapayım. İşte onun canını acıtayım, zarar vereyim falan gibi mi? Yoksa hani bunu sözel olarak gidip ona ifade etmek gibi mi? Şimdi burada aslında istenilen şeyin önemi çok büyük. Neden? Vırılmak istenen sonuç nedir? Tamam, işte zarar gören ya da işte yani fiziksel zarar demeyelim de iş hayatında ortaya çıkan ufak bir problemden bahsedelim. İşte hani bir evran yetişmemiz ya da bir şey sonucu kişiye bir üstü tarafından çok da hoş olmayan birkaç cümle söylenmiş olsun. Bu bu bir olaydır ve bu olaya kişi nasıl tepki verecek o sırada? Yani varılmak istenen sonuç nedir? Orada mesela kişinin gerçekten bir ifade etmesi gereken gerçekten bir problemi olmuş olabilir. İşte yani hastalık oluyor, bir şeyler ol, olabiliyor bu tarz şeyler. Böyle bir durum söz konusu ve bunu ifade etmek yerine direkt olarak karşı tepki geliştirmek, işte aynı aynı tonda aynı tansiyonda bir geri bildirim vererek öfkenin aslında hem kendi öfkesinin hem de ortamdaki öfke tansiyonunun daha da artmasına sebep olabilir. Burada varılmak istenen sonuç nedir? kendimizi ifade etmek bir olay var ve olayın sonucunda biz bir bir cevap hakkı doğuyor orada bize varmak istediğimiz nokta aslında sadece kendimizi ifade etmek ama işte nasıl nasıl ifade edeceğiz kendimizi İşte bu çok önemli hani ben bundan bundan dolayı hani şöyle oldu falan gibi normal sakince ifade edilebilirken işte tam tersi çok da böyle şiddetli sonuçlar ortaya çıkartabiliyor. E, o yüzden hani sonucu odaklı olmamız gerekir. Öfkelendiğimiz anda e, birazdan bahsedeceğiz bunlardan tabii hani nasıl bunları kontrol altına alabiliriz gibi. Ama e, öncelik tabii ki bizde başlıyor. E, öfkemizin nerede başladığını bilmek zorundayız. Onun farkındalığını edinmek gerekir. Türleri var öfkenin. Hmm. Bundan bahsedelim. Evet, öfkenin türleri. Eee Öfkenin türü aslında şöyle, az önce bahsettiğimiz gibi iç ve dış uyaranları vardı öfkenin sebepleri arasında. Öfkenin türleri de bunlarla çok bağlantılı. Nasıl ki sürekli öfke var mesela bu çeşitler arasında bir de duruma bağlı ortaya çıkan öfke var. Sürekli öfke yine bahsettiğimiz gibi işte geçmiş yaşantılarla bağlantılı. Kişinin tamamen içsel süreçleriyle alakalı olan bir öfkedir bu ve onun artık kişiliğine yapışmış bir öfkedir. Onun iletişim tarzı budur, kendini ifade etme şekli budur. O öfkeli bir insandır ve insanlar onu öyle anımsar. Bunun sebepleri çok eskiye dayanır. Onun bireysel bir çalışmaya girmesi gerekir. Aksi taktirde girdiği her ortamda çatışmacıdır, girdiği her ortamda öfkelidir ve işleri kesinlikle zorlaştıracaktır. Bu sürekli bir öfke. Bunun dışında daha normal olan işte duruma bağlı öfke. Hani normal, normal standart hayatında herhangi bir öfke hissetmiyor kişi. Fakat hani olması gerektiği yerde bir öfke hissediyor. Hani bu çok anormal sayılmamakla beraber öfkenin ikinci türüdür. Tabii ki burada yine dozunu kişinin ayarlaması gerekmektedir. Tabii aile yaşantısında ya da yakın arkadaş çevresinde bir yere kadar e, tolere edilebilir bir durum. Öfke ve öfkeli davranış hı hı. ya da ortaya çıkardığınız bu türler. Ancak iş yaşamı daha farklı. Kişisel bir alan değil. Bir şirket, bir firma var. Ona belirli işler yapılıyor. Karşılığında belirli bir ücret alınıyor. Hı hı. Ve oradaki diğer kişiler de aynı şeyi yapıyorlar. Böyle bu kadar içselleştirecek... Kişiselleştirilecek bir durumun olmaması gerekiyor. Hayatınızı idame ettirebilmeniz için yaptığınız bir şeyler bunlar. Ancak bu kişilik o kadar yerleşmiş oluyor ki ya da o şirket iş yaşamı içerisinde o şekilde bakılmıyor ki iş arkadaşlarına da aynı şekilde davranılabiliyor. Özellikle de az önce bahsettiğiniz o sürekli öfkeli kişi birçok kişinin iş hayatında olmasını istemediği bir kişilik tarzı. Kesinlikle. Peki Hı -hı. böyle bir durumda kişi kendisine nasıl engel olabilir? Olabilir mi? Öyle bir durum ki bu e, siz öfkenize bir şekilde az olsa da engel olmaya çalıştığınızda verdiğiniz enerji bile hani 1, 2, 3, 4 tamam canım şimdi bunu böyle yapalım dediğinizde bile karşıdaki kişi bundan Hı -hı. etkileniyor ve o iş yaşamındaki profesyonellik tamamen ortadan kalkıyor. Bir böyle çocuk oyun alanı ...stili ortaya çıkıyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Şimdi burada en başta güzel bir ayrım oldu. Bunu birazcık genişletelim. İş yaşamıyla okul ve arkadaşlık çevresi ya da aile yaşantısı çok farklıdır. Burada yaşadığınız öfkeyi ya da herhangi bir duyguyu aslında ifade ederken... ...daha temkinli davranmak gerekir. İş yaşamı için konuşuyorum. Çünkü burada kurumsal bir kimlikle orada bulunuyoruz biz. Hani tamamen kişisel bir, yani kendi kimliğimizle tam anlamıyla orada değiliz. Orada bir görev için bulunuyoruz. Oraya girdiğimiz zaman sabah mesaiye başladığımızda kurumsal kimliğimizi üzerimize giyiyoruz. Ve akşam mesai bitiminde çıkartıp kendi kimliğimizle evimize dönüyoruz. Tabii ki kendi kimliğimizin burada etken rol oynayan faktörleri var. Kendimiz olarak oradayız. Fakat burada ortaya çıkan, işte bizi öfkelendirecek ya da çatışmaya sevk edecek durumları... ...asla ve asla kişiselleştirmemek gerekir. Ee, bunun yine kilit noktası bu olabilir. Çünkü kişisel algılanmadığı zaman ne olacaktır? Sonuç odaklı olacaktır durum. Fakat e, yani karşımızdaki kişinin bize herhangi bir söylemi... ...illa söylemi olmak zorunda değil. Fiziksel olarak, vücut diliyle de bunu bize hissettirebilir. Gerek ses tonuyla, bakışlarıyla... İşte bize tutum davranışları ile bunu hissettirebilir. Fakat hani burada durumu kişisel algılamadan hani bizden gerçekten beklentisi nedir? Hani bir işin yapılması mı? Hani sonuç odaklı düşünmek gerekiyor ya sürekli. Hani yapılması gereken bir iş var mı? Var. Evet. Ben kendi sorumluluklarımı yerine getiriyor muyum? Evet. Karşımızdaki kişi amir konumundaysa hani bizi teftiş eden kişiyi durumundaysa. Hani yapmam gerekenleri yapıyor muyum? Evet. Bununla alakalı bir sorun yok. Evet, bundan sonrası artık kişisel bir problem olabilir. Kendi kurumsal kimliğimle alakalı herhangi bir problem yaşamıyorum. Bir aksaklığım yok ortada. Ve bundan sonrasında beni ilgilendiren çok da bir durum yok. Hani Bunun sakinliğiyle aslında tekrardan işe motive olunabilir. Tabii ki çok kontrol edilebilecek personeller olmayabiliyor. Bu işte mobbinge oluşturan kurumsal şirketlerde... Tabii onların tamamen kişilikleriyle de alakalı. Bazı pozisyonlarda çok küçük dozda otoriter durmak gerekebilir bazı şirketler adına. Fakat mobbing tabii ki farklı bir konu. Hani orada tamamen hani kişinin sorumluluk alanına çok daha fazla sorumluluk yüklemek gibi, taşıyamayacağı yükü ona vermek gibi. O artık hani daha bireysel bir saldırı gibi düşünebiliriz bu mobbingi. E, tabii bu kişiler oluyor şirketlerde. insanları rahatsız eden, onları sürekli e, tetikleyen böyle hani. Ama bu çaresiz de bir tetiklenme oluyor çünkü kişi arada kalkalıyor. Karşındaki kişi amir konumunda ona bir şey söyleyemiyor. Belki öfkeleniyor ama ifade etmiyor. E, çünkü bir kaygı var orada. Kurumsal kimlik kaybedilmemeli kaygısı var. E, bu durumlar çok stres yaratır kişide. Bu durumun içinden kendine sıyırmadığı sürece orada yaşadığı öfke duygusu ve deşarj edemediği öfke duygusu kesinlikle farklı alanlarda deşarj bulmak zorunda kalacaktır. Ve tabii bu hem kişiye hem de çevresine olumsuz e, geri bildirimlerde bulunacaktır. E, hem de ne olmuş olacak? Burada hani kişi yaşadığı öfkeyi doğru kaynağa iletmedi. iletmedi iletemedi Yaşadığı farklı kaygılardan dolayı. E bu süre gelen bir e, rutin haline gelecektir. Ve illa ki bir yerde daha kötü bir sonuç ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. E, bu, bu nedenle yaşadığı olayı kişinin asla kişiselleştirmemesi gerekir. Gerekirse ortamdan uzaklaşmak o an için iyi bir e, teknik olabilir. Bu şekilde. Ortamdan uzaklaşamadı bir toplantı esnasında Yerinden kalkamıyor, sinirden köpürmek üzere, köpürmek üzere böyle yavaş yavaş çıkıyor. Kişi o farkındalıkta. Ancak ne yapacağını bilemiyor. Bununla ilgili böyle nefes teknikleri olsun ya da ona benzer bir şeyler var mıdır, biraz daha tabii insanı ki, tabii ki. sakinleştirebilecek. Şimdi nefes tekniği genelde itici gelebiliyor çünkü hani işe yararlığı tartışmalı geliyor insanlara. Fakat denemeden tabii ki bilinmiyor bu. Ee, çok ufak egzersizlerle sizlerle bu e, vücudun o bahsettik ya savaş kaç tepkisi verdiği anda vücudun kan basıncını tekrardan normale sağlamak için yapılan nefes egzersizi var. Evet bu diyaframdan alınan bir nefesle sağlanıyor. Çünkü o anda kan basıncı gerçekten kontrol dışı artık. Hani kalp çok hızlı atıyor, vücut saldırmaya hazırlanıyor gibi, kaslar kasılmış, gerginiz. Farkında olmadan hani kasılmış bile bulabiliyoruz bazen kendimizi. E bu noktada e, yavaş ve sakince burundan alınan diyaframa gönderilen nefes şu göğüs kafesine değil de e, diyaframa gönderilen biliyorsunuz diyafram göğüs kafesinin alt tarafında bulunan oraya doğru alınan nefes yani karnımızın alt tarafını şişirerek aldığımız nefesler o sırada o otonom sistemi hem daha normale çekecektir hem de kan basıncını biraz daha kontrol altına alıp normale indirgeyebilecektir. Bu gibi teknikler var evet e, ne kadar kullanılabilir? Ne kadar hayata empoze edilebilir bu tabii ki kişiden kişiye farklı gösterebilir. Fakat çok basittir. Bunu rutine aldığımız zaman hani her gün bunu illa bir öfkeli, öfkeli sonuç doğuracak bir olay olmak zorunda değil. Her gün belli saatlerde bunu yapmak, bunu çok kısa egzersizdir. Bunu uygulamak hani gerçekten de kendi iç sistemimizi de düzenlediği gibi hem de o öfkeli durumun oluşumunda çok güzel bir e, duvar olacaktır diye düşünüyorum. E, bunun dışında şöyle bir e, terkinde bulunabilir. E, kişiler bazı ortamlarda bazı çalışanlar e, sürekli aynı saat dilimleri içerisinde kendilerini gergin hissedebilir. Nasıl ki mesai bitimine doğru. Gerçekten yorgun. E, ve işte mesela her hafta sonu işte cuma günü. O haftanın raporunu işte bir üstüne iletmek zorunda olan bir personel düşünelim. E, tüm haftanın yorgunluğu üzerinde işte sabah trafikte boğulmuş, sabahtan akşama kadar çok ciddi bir mesai haftanın son günü ve o anda işte akşama kadar yetişilmesi gereken evrakları hazırladı ve işte bir üstüne bunu vermek durumunda. O anda aynı stresi yaşayan bir başka kişi karşısında ve o anda garip bir elektriklenme sonucu bir bir kaos ortaya çıkabilir. Ve burada işte şu önemli sebepleri, haftanın son günü, ciddi bir stres, iş yükü var, işte yorgunluk birikmişti tüm haftanın yorgunluğu üzerinizde. Bu raporu cuma değil de pazartesi sabahına neden almayalım gibi. Yani bazı kişilerle kurduğumuz iletişimler bizi öfkelendiriyorsa burada tek sebep o kişi de olmayabilir. O anda kendimize de dönmemiz gerekir. Çünkü biz de gergin olabiliyoruz zaman zaman bu iş yükünden ve de işte mesailerin yoğunluğundan vesaire. O yüzden zaman diliminde değişiklik yapmaya gidilmesi de bir problem çözme yöntemi olabilir burada. Her şeyden önemlisi iletişim ve farkındalık. Eğer öfke kontrolümüzü sağlayamıyorsak ve iş yaşamı içerisinde böyle problemler ya da aile ya da arkadaş çevresinde varsa bir yardım almak çok daha mantıklı olabilir. Öfke kontrol tekniklerini anlatan, neden öfkelendiğinizi anlatan bireysel ya da grup çalışmaları olabiliyor. Öyle değil mi? Oralara gidip e, hayatımızı gerçekten değiştirebilecek bir adım atabiliriz. Kesinlikle öyle. Aslında e, toplumumuzun içerisinde bu e, bir profesyonele bir uzmana başvurmak en son çare olarak düşünülür. Halbuki en başta yapılması gerekenlerden biridir. Çünkü çok daha kısa sürelerde çok daha kalıcı çözümlere ulaşılabilir. Tabii ki kendimiz bununla baş etmeye çalışıyoruz, ister istemez. Bu kendi içimizde bir sistem var ve bu şekilde kendimizi kontrol ediyoruz aslında. Fakat tabii bir yerden kıstıkça diğer taraf işte işte daha ortaya çıkabiliyor, daha patlıyor. İşte onu da kontrol edeyim dedik dediğimiz zaman kendi iç dünyamızda bir huzursuzluk söz konusu. İşte iş yerinde tepki veremedik, evde kaos çıkabiliyor falan gibi. Hani tüm bunların dışında o öfkenin kaynağına inebilmek. Biz bu öfkeyi ne zamanlarda yaşıyoruz? İşte geçmiş dönemlere ait bir şeyler var mı bulunması ve ortaya çıkarılması gereken vesaire. Hani bunlar tabii ki daha profesyonel ortamlarda birebir çalışmalarla ya da grup çalışmalarıyla çok rahat şekilde ortaya çıkarılabiliyor. Ee, tabii ki tavsiyemiz bu öfke ciddi bir konudur. Çok ciddi problemli sonuçlara yol açabilir. Her gün görüyoruz haberlerde, trafikte kazalar oluyor, işte trafikte kavgalar oluyor. İnsanlar birbirlerini öldürmeye kadar gidebiliyor Hani Bu bunlar ciddi sonuçlardır. E tabii mesela neden o trafik kazası ortaya çıktı? Çünkü kişi çok hızlı araba kullanıyordu. Bu da bir öfke ifade biçimidir. Bu da bir enerjinin ortaya çıkmasadır. Kendini ifade etme biçimi ve farkındalık söylediğiniz gibi tüm bu problemlerin ortaya çıkmasına bir engel olacaktır. Mert Bey çok teşekkür ediyoruz programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenler öfke kontrolüyle ilgili olan işte psikoloji bölümümüzü böylece tamamlamış olduk. Bir başka bölümde bir başka sorunla görüşmek üzere. Hoşçakalın.